Muhterem hocam doktor bugün kolumu altıya aldı. Abdest ve nasıl alacağımı tarif eder misiniz demiş. Evet. Ee, İslam dini kolaylık dini. Cenab-ı Hak celle celaluhu "ve aleikum fi'd-dini min harc." Yani <gülüyor> Allah size dinde zorluk dilemedi ve sizin sıkıntıya düşeceğiniz hiçbir hükmü de hüküm olarak koymadı diyor. Nitekim abdest ayetinin sonunda da Maide suresinde abdest ayeti emredildikten sonra yuridullahu kumul yusur ve la yuridu bikumul usur. Bu ve bu bağlamda bu manada ayetler var. Yani Cenab-ı Hak sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Dolayısıyla bir insanın kolu alçıda ise abdest alacak, namaz kılacak elbette bu insan. Normal alçılı olmayan kolunu yıkar, diğer alçılı olan kolunun üstüne mesheder. Yani başı messettiği gibi elini ıslatır. Eğer imkanı varsa, bir zarar vermiyorsa o altçul olan kısmın tamamını meseder. Hatta onun dörtte birini mesetmesi de yeterli, ama tamamını mesetmesi daha uygun olur. Yine kusul abdestinde aynı şeyi yapacak, vücudunun diğer kısımlarını yıkayacak, altçul olan kısmının üstünde mesedecek Bu kadar yeterli. Evet, teşekkür ederiz yani. Kıymet Hocam.